Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaad etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.